Tevhid Ümmetine Karşı birleşirk Layık Güçlerin Topyekun Taarruzu Kerem Çağlar Çevre komşu ülkelerden birinin öksürüğü tutsa bulunduğu jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye'nin de duruma göre yak karnı ağrır ya da beyin zonklar. Bunu sadece Osmanlı bakiyesi bir ülke olmanın cilvesi olarak değerlendirmek doğru değildir. Zira aradan yüzyıllık bir süre geçti. Zaman değişti, hukuk değişti, nesiller geldi geçti ve en önemlisi de İslam'dan irtidat ettiğini tüm dünyaya açıkça ilan etmiş bir rejimin varlığı halen devam etmektedir. Çevremizdeki İslam coğrafyasında da bu durum en azından mevcut rejimler ve yöneticiler itibariyle böyledir. Merkezini Şam bölgesi olarak aldığımızda, Türkistan'dan Mağrib'e kadar olan hat üzerinde bulunan İslam coğrafyasındaki halklar, sinir uçları açığa çıkarılmış ve yüksek hassasiyetlerin her an ihtilaflara ve sonu gelmez çatışmalara dönüşebildiği kaypak bir zemin üzerinde dizayn edilip yapay sınırlarla konumlandırılmıştır. Öyle ki, herhangi bir ülkede yaşanan olağanüstü siyasal gelişmeler, Havuz halisi gibi çevre ülkeleri de etkileyebilmektedir. Havuzdaki suya bir çakıl taşı atıldığında taşın atıldığı noktadan başlayarak kenarlara doğru genişleyen haliler oluşur. Bu anlamda herkes aynı havuzun içerisinde ve birinin diğerinden etkilenmemesi mümkün değil. Ulaşım ve iletişim imkanlarının baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde siyasal veya ekonomik çalkantıların küresel boyutta bir etki oluşturması bugün itibariyle doğal karşılanabilir. Fakat İslam coğrafyasındaki durum en az bir asırdan beri bu minvaldedir. Savaşta veya barışta, kriz veya refah dönemlerinde ekonomik, siyasal ve toplumsal kırılmalarla en çok etkilenen ve zarar gören daima başta söz konusu hat üzerindeki ülkeler olmak üzere İslam coğrafyasındaki halklar olmuştur. Bu vaka Batılılar tarafından adeta bir sistem haline getirilmiştir. Batılıların da aramızdaki batıcıların işbirliğiyle sürdürmeye çalıştıkları bu köhnemiş sistem, her dönemde yeni gibi görünen ihtilaflar, kaoslar, krizler, kutuplaşmalar ve çatışmalar üretmeye devam etmektedir. Tabi oldukları demokrasiye ve layık düzene kendileri için bir yönetim şekli ve bir hayat tarzı olmanın ötesinde çok daha farklı anlamlar yüklemektedirler. Günümüz itibariyle İslam coğrafyasındaki çatışma bölgelerinde giderek daha da görünür hale gelen ve netleşen saflaşmalar bunu teyit etmektedir. Bunu birkaç misalle somutlaştıralım. Künyesi komünist fakat devlet işleyişi büyük ölçüde kapitalist olan Çin rejiminin Türkistan'daki zulüm ve vahşetine dünyada gıkını çıkaran kimse yoktur. Milliyetçi kesimin ara sıra duyulan homurdanmalarını kesmek için hükümetin pek mahcubane ve kıvrak diplomatik dille deklare ettiği bir iki demeç dışında ülkemizden de ciddi anlamda yükselen bir ses yok. Hayvanlarına dahi insan hakları muamelesini yakıştıran Batılıların söz konusu mazlum Müslümanlar olunca nasıl da kulaklarının üzerine yatıp ıslık çalmaya başladıklarına bilmem kaçıncı bin kezdir tanıklık ediyoruz. Burma'daki Müslümanların durumu da benzer vahamettedir. Hatta biri diğerinden daha da trajiktir. Kendilerine koyu Budist, Müslümanlara ise katı layık olan mutlak şirk rejiminin yerli Budist halkında katılımıyla gerçekleştirdiği kıyım ve zulümler engelsiz ve yaptırımsız bir şekilde devam etmektedir. Tüm bunların görmezden gelinmesinin önemli nedeni Müslümanlara yapılan bu zulmün Budizm kökenli olması ve laiklik gibi batılılarla ortaklaştırılan bir ideolojiye dayandırılmasıdır. Mursi tarafından rütbe atlatılarak yükseltildiği generallik payesine razı olmayıp, kendilerine biatlı demokrat tarife ve benzeri hayali vaatlerle haçlı siyonistlere kanarak onlara emir eri olmayı geniş karnına sindirebilmiş Sisi Filavun'u da cürümlerini giderek büyüyen bir tehdit olarak gösterdiği İslam'a karşı layık, batıcı reflekslerle işlemeye devam etmektedir. Bütün dünyanın gözleri önünde mazlum halkı üçer beşer infaz eden, aksız yere tutuklatan, akıl almaz işkencelerden geçiren, tiyatro gibi yargılamalarla müebbet hapis ve idam cezalarına çarptıran Mısır Firavunu aynı zamanda emrindeki medya organları marifetiyle, dizi ve sinema filmleriyle Siyonist Yahudi efendilerini munis ve hatta Siyonizm ilkelerine uygun olarak üstün göstermenin gayreti içerisine girmiştir. Libya'daki Çıbanbaşı Amerikan vatandaşı Darbeci General Hafter Rafizi, yeni Fars İmparatorluğu'nun, Suriye vilayetinin dar bir alanının koloni valisi olarak bitkisel de olsa hayatta tutmaya çalıştığı Kadavra Esed. Kürdistan'ın kuzey ve batı kesimlerinde Amerika elebaşlığındaki batılı koalisyona marabalık edenlerin fühleri modern Nemrut. İslam ümmetinin baş belası, Rafizi İran'ın, imamiye gazı, petrodolarlar, Örgütçülük ve devasa silah yardımlarıyla ifsad ederek ilim ve hilim yurdu Yemen'i onlar vasıtasıyla terör yatağı haline getirdiği Enserullat ve başlarındaki Houthi. Afganistan, Orta Asya'daki Türk devletleri, Irak, Tunus ve diğerleri, Batıcılık, Batı ittifakı, demokrasi ve laiklik söz konusu geniş coğrafyada, İslam ümmeti olma iddiasındaki geniş halk kitlelerinin neredeyse iflahını kesmiştir. Genel görünümü pek de iç açıcı olmayan bu manzaranın temel sebeplerinden birisi de, İslam ümmeti olarak isimlendirilen bu kitlelerin bizzat kendi öz nefislerine karşı samimi ve dürüst davranmıyor olmalarıdır. Haçlı siyonistlerin hücre kromozomlarındaki vahşi sömürgecilik genleri nesilden nesile tevarüs etmektedir. Geçmişte haçlı seferleri günümüzde de demokrasi ihracı derken bugün çok daha simsi bir planı uygulamaya koymuşlardır. Görünümü yerli fakat zihniyeti Haçlı olan zındık mürtetleri tevhid ümmetinin üzerine salmak. Koyun gözlü adam ve batının yeşil alanı Kıssadan hisse, rivayet olunduğuna göre gözlerini kaybetmiş ama bir adama göz nakli yapılmasına karar verilmiş. Nakil yapacak doktorlar hastaya… Beyefendi, nakil yapabilmemiz için şu anda uygun bağışçı yok. Bu durumda çok uzun bir süre bekleyebilirsiniz, haberiniz olsun. Fakat farklı alternatiflere de razıyım derseniz size kısa zamanda göz naklini gerçekleştirebiliriz. Hasta adam, körlüğün karanlık dünyasından kısa sürede çıkabileceğini ümit ederek, alternatifin ne olduğunu sormadan doktorların teklifini kabul eder. Hemen ertesi gün ameliyata alırlar. Bir süre sonra taburcu ederler. Belli aralıklarla kontrole giden hastaya doktorlar "Nasılsınız? Herhangi bir şikayetiniz var mı?" diye sorunca adam şöyle bir cevap verir. Doğrusu ciddi bir şikayetim yok ama mesela evde, bahçede veya sokakta yeşil bir şey oldu mu, gözlerim gayri ihtiyari o yeşilliğe takılıp kalıyor. Meğer doktorların alternatif dedikleri bir koyunun gözleriymiş. Zırhlı bir şövalyede olsa matruz suratlı, kravatlı, hınzır bir diplomat da olsa Haçlı siyonistlerin de yeşili, tarih boyunca İslam ümmeti ve İslam coğrafyası olmuştur. Dün Haçlı seferleriyle bugün demokrasi ve layıklık ambalajlı bombalarla çöreklendikleri İslam beldelerindeki halkların içinden devşirdikleri ve sadece yönetici da sınırlı kalmayan büyük kalabalıklardan oluşan itaatkar marabalarını sahaya sürerek, örtülü işgal ve sömürü faaliyetlerini sinsice sürdürmektedirler. Batı'nın yerli marabaları bizzat yaşadıkları beldelerde, tarihte belki de ilk kez şahit olunan bir ahlaksızlık örneği sergileyerek, öz işgalci, öz sömürgeci olmuşlardır. Böylelikle beslenip semirdikleri Batı zihniyetine münasip bir şekilde işgal ve sömürü de yeni bir çığır açarak, Batılılarla ortaklaşmaya kalmayıp onları kendilerine hayran bırakmanın hazzıyla motive olmaktadırlar. Hakkı yalanlayan ve onunla alay eden haçlı siyonistlerle yerli marabaları, hak ehline karşı ellerinde bulunan sihir gücündeki internet, uydu ve televizyon kanallarıyla yaydıkları yalan, komplo ve propagandalarla, mücahit Müslümanları İslam ümmeti içerisinde izole ve mahkum etmek için büyük çabalar sarf etmektedirler. Sahadan, denizden, havadan ve uydulardan ahlaksızca saldırılarda bulunanların belli başlı özellikleri de birbirlerinden uzak değildir. Demokratik oldukları varsayılan ancak yegane dertleri müşterek çıkarları olan batılı devletlerin ortaklaştıkları küresel çeteler koalisyonu. Batıcı ve Batı müttefiki olan aynı zamanda demokrat ve layık olmakla beraber Müslüman kimliğini kullanan mürtet rejimlerin yöneticileri ve emirleri altındaki ordular. Rafizi yeni Fars İmparatorluğu hayaline Batılılarla vardığı son anlaşmayla biraz daha yaklaşan İran ve onun güdümünde hareket eden diğer Rafizi unsurlar ki bunlar tarihsel olarak İslam ümmetine muaraza ve düşmanlıkta daima rolde olmuşlardır. Ümmet coğrafyasında ve batıdaki değişik platformlarda demokrasiyle İslam'ı birbiriyle barıştırma ve karıştırma gibi laflar ederek, bu cürmü işlemeye ilk cüret edenler de Rafizi İran'ın batıniliği felsefesi haline getirmiş ve kart vizitleri hayat hikayelerinden daha uzun olan Mollalardır. Haçlı siyonistlerin bir asra yakın süredir tesis edip olgunlaştırmak istedikleri ideal forma sokulan ümmet üzerinde kudret sahibi ve batıya biatlı bir İslam halifesi projesinin bir daha geri dönülmez biçimde akamete uğraması, küresel çeteleri bunun kendileri açısından büyük bir yenilginin başlangıcı olabileceği gibi bir korku ve dehşete sürüklemiştir. Bu hezimeti daha kuvvetlice hissetmelerini ve kısmen de görmelerini sağlayan hadiselerin mekanı ise Şam topraklarıdır. Küresel çeteler koalisyonu liderleri şeytani projelerinin darmadağın edildiğini görmeleri ve daha da önemlisi alışa geldiklerinin tersine kendi kontrol ve yönlendirmeleri dışındaki tevhid ümmetinin yüce Allah'ın subhanehu ve teala yardımıyla Tecdit, ihya, teçiz ve temkiniyle gün geçtikçe güçlenen bir surette varlık göstermeye devam etmelerini de eşi benzeri görülmemiş bir terör, anarşi ve kendi mevcudiyetlerine yönelik büyük bir tehdit olarak değerlendirmektedirler. Bu da insiyaki olarak yani içgüdüsel bir beka korkusuna dönüşmektedir. Hissettikleri bu korku da doğal olarak tiniyetlerine uygun vahşi saldırganlık şeklinde tebellü üretmektedir. Siyonistlere himarlık vazifesini deruhte etmek için özel olarak seçilmiş olan Haçlıbaşı Obama ve mahiyetindeki güruhun Amerika'nın çıkarları açısından halen sürdürdükleri İslam düşmanı politikaları dışında barış, huzur, güven ve insan odaklı farklı bir siyaset tatbik etmeye yönelmeleri mümkün değildir. Koyun gözlü adamın gözlerinin yeşilliğe odaklanması gibi haçlı Sionistler de kendi yeşilleri olarak gördükleri İslam coğrafyasında marabalarının saflarını arttırıp sıklaştırmakla meşguller. Obama ve diğer batılı çeteciler artık şunun farkındalar. Eskisi gibi İslam coğrafyasında ordular göndermeden ve kendilerine bağlı ve bağımlı hale getirdikleri ireri ufaklı değişik güçler üzerinde uzun soluklu bir savaşı kolaylıkla koordine edip sürdürebileceklerdir. Düşmansa her zamanki gibi demokrasi ve layıklık cephesine en büyük tehdit potansiyeli taşıyan tevhid ümmetidir. Tevhid ümmetine karşı hem askeri hem de manevi koalisyon. Batılıların ve batıcı yerli müttefiklerinin olanca güçleriyle sürdürdükleri bu savaşta, Amerika öncülüğündeki koalisyona marabalık eden devletlerin yöneticileri, Onları destekleyen kitleler, laik örgütler ve taraftarlarının kimliklerinin net olarak görülmesi gerekir. Yerli oluşları, Kader bu topraklarda doğmuş ve yaşıyor olmalarından kaynaklanan demokrat, laik ve ateist unsurlar için devlet ya da örgüt menfaati söz konusu olduğunda haçla hilalin yahut kızıl yıldızla siyon yıldızının arasında hiçbir fark yoktur. Ülkelerimizi mayın tarlasına çeviren ulusçuluk belasıyla laiknik ideolojisinin halklarımıza dayatılıp zaman içerisinde sistemleştirilmesiyle ümmet içerisinde İslam'dan dönüşler ve kopmalar Ebubekir radıyallahu anh döneminde yaşanan rinde hadiselerinden daha vahim boyutlara ulaştı. Meselenin bir başka trajik boyutuysa tevhidin özünden ve esaslarından yüz çevirerek Farklı küfür ideolojilerini benimseyen, özümseyen, bu ideolojiler uğrunda mesai harcayan, mücadele eden ve ömür tüketen marazi tiplerin her yerde bulunmak ilkesizliğiyle ve yeri geldiğinde menfaate tahmin etmek maksadıyla kendilerini Müslümanmış gibi reklam etmekten kaçınmıyor oluşlarıdır. Çevremizde ve yakınlarımızda biri diğerinin mutlak surette iptal eden, birden fazla sıfatla tanınan birçok kimsenin varlığını müşahede etmek mümkündür. Müslüman demokrat, sosyalizm referanslı devrimci Müslümanlar, her şeyi mübah sayan, İbahiye'nin günümüzdeki mümesinleri gibi olan hoşgörücü, diyalogcu çağdaş Müslüman ve benzeri. Bunların dışında inanç ve ideoloji itibariyle laik, alevi, rafizi, zerdüşt, kemalist veya ırkçı olup aynı zamanda müslüman sıfatını kullananları da kaydetmek gerekir. Bu hakikatten hareketle de denilebilir ki bugün temhi Ümmetinden toplamda bir çınarın gölgesi kadar bir şey kalmıştır. İsimleri ulema, emliya ve hukema arasında zikredilen dahiler Azim derecede iç karartıcı olan bu manzarayı görmezler, görmek de istemezler. Onların bir kısmı eşitlikçi tağutun ve laik demokratik şirk rejiminin lehinde olmak üzere milliyetçi muhafazakar hükümete fetva üretmekle meşguller. Bir taraftan sanki Firdevs cennetlerinden söz ediyorlarmış gibi nostaljik Osmanlı tapınmacılığından laklak ederlerken, öte yandan Osmanlı'nın asırlar boyunca Şer-i Şerif'in adaletiyle hüküm sürdüğü İslam beldelerinin haçlı siyonistlerle savaş uçakları ve ihalarıyla bombalanabilmesi için izin ve imkan verebileceğine dair şeytani fetvalar hazırlarlar. Böylelikle her çeşit küfür akidesine sahip kimselere dahi hoşgörü ve hürmetlerini takdim etmekten geri kalmayan dalalet önderleri, mazlum Müslümanların yanarak ve parçalanarak öldürülmelerine sözde meşruiyet kazandırmış olurlar. Küfür ideolojisine sahip kimselere ve kafirlere özgü hayat tarzlarını engin hoşgörü gösterenler, Küfür koalisyonunun bombaları altında inim, inim Müslüman halkın hayat hakkını ve Şer-i Şerif'in hükmü altında yaşama idareleriyle tercihlerini tıpkı batılılar gibi hiçe sayarlar. Kör, sağır ve kalpsizler. Toplum içerisindeki din bilginlerinin büyük ölçüde müptela olduğu bu körlük, ümmet diye dinlerinden düşürmedikleri büyük kalabalıkların inanç ve ideoloji itibariyle saplandıkları bataklığı görmelerine mani olmuştur. Esasen ümmet dediğimiz geniş kitlelerin ve özelde ülkemizdeki gayri İslami ideolojik kesimlerin sapmasının en mühim nedenlerinden bir tanesi de bu sınıf saptırıcı din bilginlerinin bizzat kendileridir özellikle de Kürdistan bölgesinde medreselerin ve mollaların çokluğuyla beraber şirk ideolojinin adeta halkın kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş olması ne kadar büyük bir tezattır. Bilhassa son yüzyılda batılı ve batıni kaynaklardan beslenmeleri, batılı değerleri ve ilkeleri önceleyen laik okullarda okumuş olmaları ve diğer laik kurumlarda yer edinmeleri doğal olarak hali mühlik, yani öldürücü, tehlikeli pozisyonları dışında farklı bir netice doğurmamaktadır. Haçlıların haçsız müttefikleri, laik marabalar. Haçlı başı ve diğer çete elebaşları, kırılmaya ve kırdırılmaya son derece enverişli ümmet coğrafyasındaki bu yapıyı, çıkarları doğrultusunda sınırsızca kullanabileceklerini fark ettiler. Bu fark ediş, İslam coğrafyasındaki muazzam yeraltı kaynaklarını keşfetmiş olmaktan daha önemliydi onlar için. Çünkü artık çok kalabalık, büyük riskler taşıyan ve ülke bütçelerini sarsacak ölçüde yüksek maliyetli yeni haçlı seferleri düzenlemeye gerek kalmayacaktı. Hepsinin de ortak paydası layıklık olan sosyalistler, milliyetçiler, bağısçılar... Alevi nusayri rafiziler, demokratlar, zerdüşler ve envai çeşit isimler altında örgütlenmiş putperest cereyanları bir blok halinde birleştirmek suretiyle tevhid ümmetine saldırtma potansiyelini geçmişteki bazı tecrübelerden de istifade ederek daha güçlü bir şekilde ortaya çıkarmış oldular. Müslümanların durumu tıpkı korumasızken kovanlarından firar eden, binlerce eşek arısının saldırısına uğrayan bir kimsenin durumundan daha zordur. Allah'ın rahmeti, yardımı ve koruması olmasa, ardı arkası kesilmeyen basın yayın yoluyla yapılan kötü propaganda ve ağır bombardıman saldırıları karşısında değil mukavemette bulunmak, sebat etmeye dahi güç ve imkan yoktur. Zalimler Felah Bulmazlar Modern zamanların Furkan günlerini yaşıyoruz. Tevhid diyerek söze başlayan davetçilerin tıpkı Mekke müşriklerinin o dönemdeki Müslümanlara yaptıkları gibi Sabi diyerek yaftalandığı zor zamanları. Mekke'de Ebu Cehil'den, Ümeyye'den ve Ebu Reheb'den birer tane vardı. Günümüzde ise Hemen hemen her sokak başında, her gazete köşesinde, bloklarda ve ekranlarda Ebu Cehil'in çirkin silueti beliriyor, sesi duyuluyor ve ideolojik necaseti yeni nesiller üzerine boca ediliyor. Allah subhanehu ve teala lafz-ı celalini dillerinden eksik etmeyen, kravatlısından cübbelisine kadar türlü türlü saptırıcı önderlerde cebası Müminlerle beşer suretindeki iblislere aynı muameleyi reva görerek, eşitlikçi tauti tiniyetini yine yeniden gösteren saraydaki potansiyel halife ve avanesi, daha önce de defaten yaptıkları gibi tercihlerini Amerika önderliğindeki şirk ve şer koalisyonunu razı ve hoşnut etmek istikametinde kullanmışlardır. Müslümanları bunları dinleri aldatmış, Enfal suresi 49 diye Önce vicdanlarda mahkum etmeye çalışıp, sonra da hiçbir suçları olmadığı halde derdest eden marabalarla, onlara emir ve talimat veren eşitlikçi tağutla avanesi, yüce Allah'ın gazabına müstahak olmak bahasına, Amerika'nın dostluğuyla beraber batılı ve batılı güçlerle işbirliği yapmaktan geri durmamaktadırlar. Bu çerçevede değerlendirildiğinde sırtını Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya dayamış, sözde İslami hassasiyet sahibi muhafazakar bir hükümetin, biz sırtımızı PKK'ya dayadık diyen eş başkan marabasının itirafları karşısında ayranını köpürtmeye çalışması pek sakin durmuyor. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Coğrafyamızdaki layık rejimlerin beka endişesi ve devlet menfaatleriyle batılı devletlerin kurumsallaşmış etkisi altındaki paramiliter maraba laik örgütlerin varlıklarını ve mevzilerini koruma gayeleri hemen hemen hepsini tevhid ümmeti karşısında aynı cephede birleşmeye yüceltmiştir. İşte bu manzara asrımızın Furkan günlerinin kısa bir özeti gibidir. Müslümanların hiçbir şekilde hak etmedikleri halde zulüm uygulamalarına maruz bırakılmaları, diğer İslam beldelerinde yurtlarından edilmeleri, ocaklarının söndürülmesi ve her gün onlarca canın yitip gitmesine yol açan bombalamaların gerçekleştirilmesi için haçlı siyonistlere izin, imkan ve fırsat veren eşitlikçi tağut ve avanesinin akıbeti de tarihteki seleklerinin akıbetine benzer olacaktır. Allah subhanehu ve Teala zulme asla rıza göstermez. Müslümanlara yaptığı zulmü, dininden Allah subhanehu ve Teala lafzını eksik etmeden, çokça bağırıp hak suretinde görünmek suretiyle gerçekleştirenlerin hiç ummadıkları bir anda zillet ve rüşvaylıkla tepe taklak olmaları mukadderdir. Allah subhanehu ve Teala aziz ve muntekimdir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 42. sayısında yayınlanmıştır.